seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Bugün Marmadra <gülüyor> yok. Bugün evet baş başayız. Evet. <gülüyor> Kendisine gerçi geçmiş olsun diyelim her şeyden önce. Evet ee, daha iyi Pazartesi gelecek. Şey gerçi stüdyoda yalnız değiliz e, bir arkadaşımız daha var Can Tombil Günaydın. Merhaba Can. Merhaba. Evet e, bugün aslında e, ayrımcılık üzerine Hı -hı. bir yazın vardı onun üzerinden konuşacaktık. E, gerçi bu konuyla da bağlantılı ama dün olan evet. başka diğer vahim olaylar da var. Evet. Artık nasıl bağlayacağız bilemiyorum beni çok uh, afallatan bir olay oldu açıkçası hı hı. dün ki bu hani şeyi duyunca e, bu onun askerin ölümü ve tabii aynı zaman sadece askerlerde değil 22 kişi öldü bizden evet. bir hani bu çatışma ortamına e, düşüyor olmak savaş savaş ortamına düşüyor olmak yani sadece bir can kaybı değil can kaybı zaten yani bu herkesin eminim şimdi hikayeler ortaya çıkacak ve bütün ölenlerin duyabildiğimiz kadarıyla <gülüyor> tabii ki ee, herkesin gençlik insanların çok acıklı hikayeleri var. Daha e, 20'li yaşlarda e, belki o kadar bile değil insanlardan bahsediyoruz. E, ve bu insanlar bir, bir daha geri gelmeyecekler. Bu can kaybı boyutu var işin. E, bir de onun dışında bütün bu e, çevre falan filanla ilgili bölümlerine işin e, hiç bilmiyorum. Mesela o zaten daha önce de bahsetmiş hiç konuşulan bir konu değil. Mesela Genel Kurmay'ın açıklamasında işte olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklamadan bir el bombası atıldı ve ormanda yangın çıktı falan gibi mesela bir şey var. Yani evet. çok ormanlık alanlardan bahsetmiyorum. Zaten ciddi bir çevre sorunu var bu anlamda belki bölgede Esnislik bu savaşın getirdiği çevreye yük, ayrı bir şey. Şimdi tabii ki insan kalbiyle falan filan bunları düşününce hani çevreye hiçbir zaman sıra zaten gelmiyor da bir de böyle bir durum var. Şimdi ya, biz hep şeyden bahsediyoruz. Mesela işte bu askeri vesayeti, e, bunun aşılması, ergenekon davasından ama Türkiye'nin askeri vesayetini aslında Türk sorununu çözmeden hiçbir zaman aç, açmasına imkan yok. Evet yani sürekli e, orada e, kaşınım evet, kanatılan bir yara gibi duruyor. Evet ve diğer sorunların aslında mesela e, bugün yazıda da bahsettim ayrımcılıkla ilgili soruların e, çözülmesine imkan vermeyecek gerçek sorunlara sıra gelmesini engelleyecek adeta da bir şey oluşturuyor. E, Perde oluşturuyor diyelim. Bir Hı -hı. zırh oluşturuyor. Bir türlü o delip de aşıp da e, gerçekten sorun çözme aşamasına Türkiye'deki toplu hatta sorunların farkına varma aşamasına gelemiyoruz. Ee, Kürt sorunu yani şimdi 30 bin kişi deniyordu, 50 bin kişiye yükseldi mesela bunun şeyi. E, Öğlen En son işte SETA'nın bir araştırması vardı mesela. Orada bahsediliyordu 50 bin kişiden. <gülüyor> Sürekli artan bir rakam yani. hani e, Amerika'yı be, be, belki pek çok açıdan eleştiriyoruz savaş vesaire konusunda ama en azından Savaşın maliyeti, bilançosunun hesaplanması, bu bize neye mal oldu hem insan e, kaybı bakımından hem maliyet bakımından gibi şeyler Amerika'da mesela çok çabuk başlıyor evet. e, Türkiye'de olduğuna oranda. Bir 30. artık e, yılını geçen bir e, savaştan bahsediyoruz Türkiye'de. Halbuki şeyde Amerika'da işte Irak Savaşı, e, bu savaşı işte mesela Coastal War, Savaşın maliyeti ile ilgili bir site mesela oluşturulmuştu. Siz de eminim bahsetmiştiniz. Brown Üniversitesi'nin bir araştırması vardı geçen sene de University. bahsettik. Evet evet evet. Ayrıca başka bir de yeni başka hesaplamalarda ortaya çıktı. Şimdi 3.7 trilyon dolardan bahsediyoruz. 4 trilyon. ve i̇şte Türkiye'de de mesela gene Seton'un araştırmasından yüzlerce boğaz köprüsü, ondan sonra işte şey e, şu kadar e, diye hani somut örneklerle mesela bahset bahsedildi. Türk <gülüyor> e, Türkiye'nin Türk sorunu Hafızası adlı raporda. E, belki insanlar bunlar hani sarsıcı şeyler oluyordur ama şimdi mesela bir yandan da işin toplumsal boyutu var. Bir daha asla yerine koyamayacağınız bir zarar var ki o da topluma verilen zarar. İnsanların işte sokaklara dökülmesi, işte, e, bir hani e, hakikaten bir sokak gibi birden yüzünüze inen bir durum oluyor. Birden de işte salak jargon tamamen konuşmaya başlıyoruz. Yani normalde hiçbir sorun böyle can yakıcı boyuta gelmediği zaman, e, hepimizin kulak arkasında bir takım haberlerde vesaire, arka planında hayatının sonunda biz günlük hayatımızı yaşarken e, adeta akıp giden bir sorun zaten işte. Ne oluyor işte? E, Günlük bir işi yaparken birdenbire şey gibi bir haber geçip gidiyor. Geçici güvenlik bölgeleri mesela bilmem ilan edildi. İşte şuraya operasyon yapıldı. ki de dinlemiyor bile bunu. Ve bir nasırlaşma da sanki e, buradan çıkıyor. Yani bu soruna alışma durumu. E tabii. tabii e, ve e, işte o da çok ciddi bir tırmanma e, çaresizlik hissi yarattığı için çok ciddi bir tırmanma yaratıyor. Radikalleşme, marjinalleşme yaratıyor değil mi? E tabii insan insan artık önemli olmuyor. Yani insanların e, yüzüne bu şey tokat gibi çarpmıyor. E, ancak böyle büyük olaylar olursa, <gülüyor> birdenbire yani toplu bir can kaybı olursa yoksa bir kişi iki kişi olsa gene normal hayat devam edecek. Kimse dinlemeyecek. Zaten hani e, e, PKK tarafından öldürülenler de zaten duymuyoruz bile. Onlar nedir e, hani etkisi hale getirildiktenin. Geçiyor. O da bir can kaybı halbuki ve o, o da sonuçta yani. Türk-Türkiye vatandaşı o taraftan bakarsanız. <gülüyor> yani sorunun çok, çok analiz yapılabilir, çok işte derin işte şeylere gir, girilebilir. Zaten Türk sorunu konusunda herhalde yapılmayan analiz kaldı mı bilmiyorum. Hani artık orijinal bir şey söyleyebilen olursa onun sadece orijinal bir şey söylediği için tebrik etmek lazım neredeyse. O kadar konuşuldu çünkü. Evet ya bu noktada da yani e, elbette ki siyasi hesaplar, her tarafın hesapları vesaire karmaşık Bir ortam yani bir söylenenlerin de anlamı kalmıyor bir anlamda. E, şey vardı e, e, biz e, Chicago Üniversitesi'nden bir araştırma gene işte Amerika'yı eleştiriyoruz ama üzerine bir şey olmaksızın gibi araştırmalar falan her alanda oluyor. Bu billerden yakalanmasının hani yararlı olup olmayacağı, gerçekten özgürlük önlüğünün yararlı olup olmayacağı ile ilgili bir araştırmaydı. Çok Birazcık şey tabii e, hani sonuçta ge, bir insandan bahsediyorsunuz hani düşman olsa şey falan filan hani öldürsek mi iyi öldürmesek mi iyi gibi bir araştırma da biraz hani gene nasırlaşmış bir yaklaşım evet. ama e, orada işte e, Price of Decapitation'dı bu araştırmanın adı. Yani bir gene yani kahin kafasını kesilmesi gibi bir şey, alttan ya da kafasızlaştırma gibi bir anlamı oluyor İngilizce. Hadi <gülüyor> e, o, o da öldürmek denmemiş orada da e, ortadan kaldırmak diyelim. E, ortadan kaldırmak mı iyi, kaldırmamak mı iyi? Karizmatik liderleri, böyle terör örgütü e, lideri olarak e, silinen kişileri vesaire, terör örgütü olarak azlandırılan örgütler mi artık içinden çıkamayacak bir konu olduğu için bu. Etiketleme çok zor hakikaten. Evet evet evet. Ee, o, o, mesela işte o karizmatik liderlerin ortadan kaldırılmaları ya yani öldürülmeleri veya da hapiste olmaları aslında onun sürekli bir efsane olmalarını sağlıyor diyordu araştırmalar. <gülüyor> ee, onları e, yani serbest bıraktığınızda veya da e, hani insan arasında karışıp yaşamlarını sürdürmesine izin verdiğinizde. O, o, kaç göç hali veya da o uzaklık hali bittiğinde, gözden uzaklık hali bittiğinde, karizmada yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Diğer örneklerle açıklamada bulunuyordu. Belki e, bu, bunun e, hissedilmesi söz konusu. Belki elimizdeki dönem Kürt sorununun çözümüyle ilgili bu tarz adımlar atılacaktı. Bu, e... bu bir avantaj mı? Ben e, o konuda da meraklıyım. Hani, e, Kürt sorununun çözümü açısından. Çünkü ee, örneğin İmralı'dan gelen mesajlar son dönemde işte Ateşkes'in süresiz uzadığı, çözüme yakın olunduğu, Barış Konseyi falan gibi mesajlar vardı. Ee, bu etkisizleştirme e, sonucunda ne olacak peki? Ne gelecek onun yerine? Ya o, o kullandı, bu kullandı <gülüyor> falan ya da işte, işte böyle bir şey değil. Ya. Zaten bu aslında... E... Belki işte Kürt sorununun çözümünü tamamen e, bir e, kişiye endişe her ne kadar bu bir karizmatik lider e, olarak e, Kürt sorununda da ağırlığı etkisi olsa da e, artık sorun başka bir noktaya evrilmiş durumda. Hmm. Bence. E, bu, bu kadar e, kolay çözülebilecek bir şey değil artık. Hmm. Belki e, bir süre önce belki 6 ay önce bir yıl önce e, bile belki minçindir. Ee, belki çok sorun uzmanım değilim. Ee, bu konuda eminim çok daha e, derin analizler yapacak insanlar vardır. Ama e, artık bu tarz sorunlar e, uza, çözümü e, uzatıldıkça e, bir türlü çözülmedikçe etmedikçe eşikler atlanıyor giderek. E, ve burada şimdi e, çatışmayı sadece çatışmayı bilen ama e, neden çatıştığını bilmeyen nesiller yetişmiş. Yetişiyor. Sadece o çatışmayı biliyorlar bu iki taraf için de geçerli. aynı zamanda askere gidenler de aslında niye gittiğini, Türk sonu nedir, ne oluyor? Biz biz niye oraya gidiyoruz? Sorgulanmadan yapılan bir evet. savaşını veriyoruz. Onu bilmeden gidiliyor. ve ya da daha çıkılıyor ya da neyse 90'larda yaşananlar çok travmatikti. Çok çok çok travmatikti. Ama belki daha çözülebilirdi. Çünkü ee, o sonuçta devlet eliyle işlenen bir şiddetti. Şimdi toplum genelini sirayet eden zaten bir ayrımcılık var. Ee, sadece Kürtlere yönelik de değil bu. Çok farkında olunan bir şey değil. Ama sonuçta ayrımcılık kol gezen bir şey Türkiye'de. Çok da farkında olunmadan her türlü gruba yapılan bir şey. Ee, mesela yazıda ben bahsediyorum işte der mesela. Çetenler hani Türkiye'de daha mazlum olarak yaklaşılacak. İşte Müslüman Falan böyle e, hani Müslümanlar özellikle ön plana çıkaran da bir grup, e, işte Kafkas halkı falan e, sempati görür diye düşünüyor insan ama öyle değil. Mesela yamyam olarak adlandırılıp kendileri çeçen mülteciler, e, insanlar çocuklarını aynı okula göndermek istemiyorlar çeçenlerle. Fenerbahçe'deki bu şeyden kamptan, mülteci kampından bahsettim mesela, evet. mesela örnek olarak. Ee, bunu bu, bunun gibi o kadar çok örnek var ki hani romanlara yönelik ayrıntı zaten hani o artık çok genel geçer bir şey. Ee, Ve ee, çok önemli bir nokta e, aslında e, ciddi bir kırılmaya da işaret ediyor öyle algılanabilir en azından. <gülüyor> e, şey demişin yazında iyi niyetli bir müdüre kampa uzak düşse de okulun kapılarını mülteci öğrencilere açtığı için eğitimlerine devam edebiliyor çocuklar çeken çeçen çocuklar evet, bu kamptaki. Evet. Yani e, burada sorun şu gibi geldi bana baktığım zaman. Ee, hani böyle bireysel çabalarla e, hı hı. çünkü tarihte de hani meşhurdur büyük böyle e, kıyımlar, katliamlar ama arasından bireysel çabalar çıkartılır bu da oldu diye e, bence bunu reddetmek lazım. Bireysel çabalara kaldıysak durum evet, gerçekten bireysel, vahim. Evet tabii o Apo yemetini gazetesinin hı hı. mesela yaşatılmasında da e, Mesela yani or orada da zaten genel yönetmeni de e, bu şeyi reddediyordu. Hani öğrencilerin cebinden e, arttırıp e, verdiği parayla yaşatmak aslında bu gazeteyi beni üzüyor gibi. E, evet. ha ha hakikaten de durum öyle. Bir kere zaten mesela e, hala Rumca konuşulan, Yunanca Türkiye'de yaygın olarak konuşulan bir belki dil olabilirdi. E, her şeyden önce mesela Apoyomet'in gazetesini niye anlayabilen bu kadar az insan var? Ee, sadece 600 kişi işte yani aile kalmış zaten. Onlar son. Evet. evet yani 600 aile işte abone. Ya bu bu, ne, bu anlayabilen şey yok artık artık kayıp gibil Türkiye için. Yabancı damat dizisinden sonra falan Türkiye'de işte moda oldu mesela Yunanca öğrenmek. Hı hı. Yunanca kursları açılmış İstanbul'da falan bayağı. Ya bu bu bu acı bir şey tabii. Evet. Aslında bir ana dil olarak yaşıyor olmalıydı zaten. Ee, şimdi bu işte gene ayrımcılık meselesine döndüğümüzde işte yıllar önce e, TESV'in bir raporunda mesela benim o çok dikkatimi çekmiştim. Sıcak aile ortamı diye e, İlknur Üstün ve e, Bora Aksu'nun aslında toplumsal cinsiyetle ilgili bir araştırmaydı. Orada derinlemesine görüşmeler yapılmıştı kişilerle. E, ve e, yani tamamen işte aile vesaire... Ee, bu, bu tarz kavramlar üzerine ee, fakat orada e, Kürtlere ve e, romanlara yönelik e, nefret çok açıktı bu ben 10 yıl önceki araştırmadan bahsediyorum ve e, zaten raporda da buna vurgu yapılmıştı yani tüm e, istisnasız tüm toplumsal kesimlerin dışladığı ve nefret ettiği gibi yani laf dönüyor dolaşıyor hiç alakalı bir şeyden bahsederken de, işte bu Kürtler işte bu romanlar falan gibi bu Çin yani, genel romanlere o zaman o kadar yaygın değildi. Ee, bir, şey, bir noktaya geliyor. Yani zaten toplumda bunun alt yapısı vardı. Et, siz 10 yıl bunun o zamandan bu zamana çözümsüz bıraktınız ki e, ailenizin çok daha ay çıkmaya açıkmaya başladı. E, o zaman bu sorunun çözümü de asla sadece bölgesel e, bir e, Güney Doğuya Doğu endekslenemez. Bütün Türkiye'ye yayılan bir sorun artık çünkü e, ve çok çok çok alt e, başlıkları olan bir sorun. Ee, bu, bu apartheid alt başlıklardan bir tanesi de ayrımcılık. Ee, o zaman bunu bir, bir tek şeyle çözemezsiniz. Hani İmralı İmralı diye böyle bir de Garip'le hani abla öyle hani bu isim, isim saymaktan kaçındığınız için herhalde bir İmralı gibi sembolik e, şey oluyor. Adadan bahsedince daha masum mu gözüküyor? Nedir? Evet, herhalde öyle <gülüyor> Yani bu 2007 jargonuna düşmekten de kurtulamazsınız. Birden de dediğim gibi o günlerde tamamen muhtıra döneminde konuşulan, kullanılan dil bir, bir, birkaç saat içinde bütün haberlere, bütün medyaya ve dolayısıyla kamuoyuna hakim oldu. Evet. Hiç, hiçbir, arada demek ki bir arpa boyu yol gelmemişiz. Göreceli olarak gelmişiz. Geldik zannediyoruz. Ama gelinmemiş. Ee, tabii şey sorusu da insanın aklına geliyor. Bu e, ayrımcılık e, denilen şey ne kadar organik ve ne kadar e, biraz da dışarıdan e, çabayla e, dışarıdan dediğim yanlış anlaşılmasın. Ülke hani dışından bahsedip dış güçlere. Dış <gülüyor> ee, Evet ondan bahsetmiyorum ama e, hani bir çıkar mı var çünkü burada çünkü çok ciddi bir e, herkes için sorun olduğu algısı var bir yanda. Ama bir yandan da sürekli çözülemeyen bir durum var. Ve senin de ilk başta dediğin gibi işte askeri vesayeti veya işte vesayet Hı. sorunu, Kürt sorunu çözmeden çözmek mümkün değil. Ee... Valla orada şimdi ben de bu raporu yazanlara işte <gülüyor> şeyde yazıda bahsettiğim Türkiye'de ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılığın izlenmesi raporu. Bu işte 1 Ocak 31 Temmuz 2010 arasında Türkiye'deki hem işte mevzuatı inceliyor, hem vakalar üzerinden konuşuyor, hem işte hükümet politikalarını inceliyor, böyle bir böyle bir rapor. Seda etti Nezahat Taştanla konuştuğunda Sedaya özellikle burada sen ayrımcılığı nasıl yorumluyorsun hani Türkiye'deki hı hı. gibi? Şöyle bir örnek vermişti bir kere devlet eliyle yapılan ciddi bir ayrımcılık var, devlet bunu sürekli adeta Yeniden yeniden yeniden üreten bir yapıya sahip. İlk başta hani kompalamasının yanı sıra ee, bu şeyde e, vakıfı köyde işte Antakya'da şeyde Ermeniler mesela orada hı hı. minicik minicik Ermeni cemaatleri. Orada mesela e, e, biri öldüğünde ee, hiçbir cenaze hizmeti yok. Çünkü e, yetişen e, din adamı yok vesaire. Bu olmuyor yani zaten. Mümkün değil. Ve devlet kendi vatandaşına cenaze hizmeti sunmuyor orada. Bundan dolayı işte ölen kişi bekletilmek zorunda kalıyor bayağı bir. İstanbul'dan biri gelecek çünkü. Ee, cenaze töreninin yapılması için. işte müthiş masraflar oluyor falanken ve e, oranın e, zaten kalabilen e, Ermeni nüfusundan işte e, ölecek ö, öleceğini düşünenler yaşlar büyük şehre gidip ölüyorlar adeta fillerin hani göç edip böyle, ö, ö, öleceği zaman evet. hani uzaklaşması gibi öyle bir şey çok acıklı bir durum yani ben çok. hani burada ölürsem gibi falan bu, bu bu yani bütün bu hikaye aslında çok rahatsız edici bir şey. Vicdanın yaralaması lazım ama yaralamıyor. İşte dev, devlet için bu hani ilgilenmediği bir konu. Görülmüyordu yani sadece hani devlet tarafından bunun e, bu görevlerin yerine getirilmiyor olması e, değil aynı zamanda toplumun genelinde de görülmüyor. E, böyle bir evet, sorun da var. Kimsenin umursadığı da yok demek. Ve Diyanet İşleri mesela bu kadar bir kocaman bütçesi olan bir kurum vesaire hiçbir şey yani bu konuyla ilgili bir şey yapan yok. Halbuki yani ölmek işte bu yani artık ne diyeyim en böyle şey aslında insani duygularla yaklaşılması gereken durumlar cenaze, matem vesaire. Hı hı. Ama bu, bu tarz şeylere işte artık hassasiyet kaybolunca o toplumsal duyarlılığı yitirince de Yap, yapacak bir şey yok O zaman e, farklı farklı alanlarda Yaşarken de hı hı. Tezahür ediyor ayrımcılıkta vesaire Yani bu dediğim gibi Devlet tarafından bir kere yapılan bir, Ve meşru kılınan bir ayrımcılık Söz konusu Ondan sonra da o toplum da bunu tekrar tekrar Üretiyor ve yansıtıyor yani Ben çok hoşgörülüyüm, çok e, iyiyim, komşularımı severim <gülüyor> e, Bizim aramızda hiçbir Sorun yoktur kaydetiz gibi Sudan söylemlerle konuyu kapatıyor ama durum böyle olmuyor tabii. Yani sadece, aslında e, sadece hani bu o, o vakıf köyde yaşananlarla ilgili de değil e, geçen bir haber okudum senin de ilgini çekebilir belki. İngiltere'de e, Alevilere e, din eğitimi başlatılmış. Hı hı. Yani mesela devlet okullarını. Almanya'da da aynı durum. Evet hani, Türkiye'de yok mesela hani. E, öyle bir durum öyle bir karşıtlık da var. Almanya'daki e, Aleviler son derece de mutlular bir durumdan ve kendi onların talepleri üzerine mesela din eğitimi veriliyor. Hı hı. E, o, oradaki işte argüman e, hani Türkiye'de mesela din eğitim kaçılacak bir şeyken zorla e, verilen bir şeyken orada e, istek üzerine alınan ve e, hani alınması için bir savaş verilen, hak savaşı verilen bir şey olması tabi ee, bunun çeşitli, çeşitli tabii yorumları var ya orada mesela işteey de zorunlu dinlerse şeklinde yani aleviler normalde bundan muaf olabilecekken yani zorunlu derken şöyle e, elbette ki e, bir işte Türkiye'deki gibi bir belgesin ben bu dersten muaf olmak istiyorum derseniz de almıyorsunuz çeşitli sebeplerle Türkiye'den daha da kolay sebeplerle tabii ki ama bu işte o mesela gene zorunlu olunca herkesin alması gereken bir ders olduğundan dolayı şu veya bu şekilde yani o mazereti sunmazsanız o zaman ne oluyor gene işte bir şey oluyor cemaatsel hani sen niye mesela Alevisin ve o dersi almak istemiyorsun veya da işte Hristiyansın almak istemiyorsun bu gibi mesela tartışmalar orada ters taraftan işliyor yani gibi. Yani o başlı başına aslında komik yani ironik bir durum. Bu Almanya yazılarında falan filan da demiştim. <gülüyor> ee, şimdi mesela işte bu e, e, rapor içinde bu Türkiye'nin e, kürt sorunu hafızası raporu, işte burada terörün maliyeti terörün maliyeti olarak 120 Atatürk bara, 150 Boğaz köprüsü denmiş mesela. O verilen örnekler de ilginç aslında. Evet, Onlar da <gülüyor> şu kadar çılgın proje. Bundan sonra bir de o söylenebilir. Gelecek. Teşvik gibi. <gülüyor> evet, 300 milyar dolar denmiş. Türkiye şimdi bu da Irak Savaşı'nın o 4 trilyon doları Amerikanın bir şey aslında hı hı. bakıldığında. Ama bu, insan, bu mesela bu rapor öyle kayboldu gitti. Kimsenin çok fazla sarsıldığı bir rapor olmadı. Ve bugün de mesela açıklamalara baksınız. Ve savaşı sürdürmek üzerine açıklamalar yapılıyor. İşte gereken cevap verebilecektir olabilir. Zaten gereken cevap verilmiş. Ne kadar daha şiddet daha ne yapılabilir bilmiyorum yani. Hani... Terör ve arkasındaki güçler mesela. Başbakan açıklaması. <gülüyor> evet. evet. Ya yani illa bununla da bir yüzleşmemek. Zaten yani hep dış mühraklar yapıyor. Bu, onlar olmasa valla yani biz ne yapardık bilmiyorum. <gülüyor> Kendiyle yüzleşme olmayınca Mesela 90'larda gerçekten öyle şeyler yaşanmış ki işte bu cenaze ölülere saygı falan filan diyoruz. <gülüyor> ee, en son geçenlerde anlatılan bir hikaye vardı bana mesela. Sırt bir grup e, terörist e, ölü olarak ele geçiriliyor. Hani tam öyle konuşursak bu alay edilecek şeyler de değil yani hani artık karamiza dönüyor herhalde sinir bozucu bir şekilde. bir işte şey bu terfolara katılda hatırlamıyorum şimdi nerede geçtiğini olayın. İşte merkeze getiriliyor ve merkezde böyle bir şeye jandarma işte o güvenlik güçlerinin şeyinin yani olduğu yerde böyle merkezinin atılı veriyor adeta. Ee, ve bu teşhir edilmek isteni e, e, isteniyor ve işte e, o işte o, ilçe merkezinde anons yapılıyor işte şu kadar Ermeni ölü ele geçirildi öldürüldü ya da işte neyse diye. Ve e, Ermeni olarak bahsedilenler aslında işte şey e, PKK üyeleri hı -hı. E, ve yani hani diklerine nez arasından tutulsa aslında aslında oraları Ermeni soykırımının da yaşadığı yaşandığı yerlerdir bir yandan. Ya bugün Suriye ile ee, ilgili haber veriyoruz. Mesela zor e, kasabasının hı -hı. adı geçiyor. hani e, Kim evet. ne kadar ne anlama geldiğini biliyor e, oranın. Tabi. Aynı bir mesele. Aynı şekilde yani bu işte o toplumsal e, travmalar birazcık bu geçmişte yaşananların bastırılması, yüzleşilmemesi, bilinmemesi ve işte, dolayısıyla hatırlanmaması ile alakalı. Kirliçten çıkmış akkaşık olarak sürekli kendini görürse insanlar. E, yani şimdi mesela e, Avrupa'da ayrımcılığın e, çok ciddi olarak yaşandığı yer Almanya. Ama aşırı sahanın yükse, yükselmemesi vesaire falan filan. Yani Avrupa'da her yerde yaşanıyor aslında. İskandinavya özelde falan da. Ama Almanya'da mesela buna yönelik hassasiyet olması en azından bunun siyaset malzemesi olmasını engelliyor. gibi. Bunun kolay yolu yok ayrımcılığı aşmanın. Hiç, dünyada hiçbir yer bu konuda ideal yer değil belki ama sürekli bununla mücadele etmek, bununla ilgili politikalar oluşturmak, farkında olmak gene de bir şeyleri değiştiriyor. En azından insanların hak aramasına ve başıma gelen şey ayrımcılıktır demesine yol açabiliyor. Bu işte yazılı örneğini verdiğim mesela Edirne'deki o romanların okulu. Eski mesela. Rum okulu şimdi Rom okulu. Evet ayrımcılık vakası olarak bile görülmüyor artık yani bu normal bir şey zaten Türkiye'de birçok bir, bir birçok yerde romanlar zaten ayrı okullara gönderiyor tıkılıyorlar diyeyim ne diyeyim yani romanların olduğu okullara başka çocuklar gönderiliyor ve hatta sınıflar onlara işte roman sınıfı oluyor bir tane ve bu rutin bir, bir olay genel geçer zaten yapılan normal bir şey gibi. Evet. Evet bu sürenin de sonuna geldik. Ee, aslında sen de karışık mesajlar verdin hem e, umutlu hem umutsuz diyeyim. Çok zor, kolay bir şey değil ayrımcılıkla mücadele ama yani en azından gündemde olması da... Ya, Siyaseten yani gündem, gündemde de değil işte fazla. Bizim gündemimizde ama başka kimsenin gündeminde değil. Siyasetin gündeminde hiç değil mesela. Evet. E, bundan dolayı e, bir, bir biraz e, bu, bu konuda artık e, yavaş yavaş farkındalık ol, olabilirse bu meliste işte onun dışında da yani siyaseten birazcık bu konu artık ayırzına varılabilirse belki Evet belki bir da... adım atılması için de şey yaratılmış olur <gülüyor> bir başlangıç evet. Neyse çok teşekkür ederiz sizin. ben teşekkür ederim haftaya görüşmek, görüşmek üzere seyyare